Evet. Parmak kaldırdın biri salsın bize. Yok mu sadece? Namaz namazı bir düşünseniz bulursunuz zaten. Teşekkür Allah'a. Evet. Kıyam. başka? Yok, o işte şeyleri. İyi abi sorusu topluyor. Paket versin. Evet. Lambu yok. Durun. Hah? Rukuda mutmain olacak Ruku, birinci rukun ikinci de rukuda mutmain olacak Kadar durma İki tanesi buydu Başka iki tanesi neydi? Rukudan doğrulmak Ve Belli bir miktar mutmain olana kadar Azalar ayakta beklemek Başka secdeye gitmek Ve secdede mutmain olacak Kadar beklemek Başka iki secde arasında Durma, mutmain olacak, azalar yerli yerine oturacak kadar bu şekilde olma. Allahu maftirli. Allahu maftirli dedik. Allahu erhamni, Allahu marzukni, Allahu mehdeni diye farklı rivayetlerde var. Yani hem Allahu maftirli diyor bir rivayette üç kere, bir rivayette Rabbi maftirli, bir rivayette de Allahu maftirli varhamni, uhdini varzukni. Amin inşallah. Biz bu duaları selam ezberleyin. Var. Selam var? Selam, Hı. selam vardı. Peki birincisi mi vacip ikincisi mi yoksa ikisi mi vacip? Birincisi vacip. Birinci vacip, ikincisi sünnet. Yani bir yani sünnet derken yani hani şimdi eğer birinciyi vermezsek namazımız batıl olur dedik değil mi? Ama ikinci selamı vermeden namazdan çıktık. Birinciyi verdik, kahkaha bastık mesela. Yani olabilir. O zaman namaz caiz olmuştur yani yerine gelmiştir, eda edilmiştir, iadesi gerekmez. Çünkü vacip olan birinci selamdır. İkinci selam müstehaptır. Hı -hı. Hadi son oturuşta mesela abdesti bozacak bir şeyle karşılaşın Müslüman, Müslüman. Evet. Yani namaz kıldırıyordu olabilir ya da işte e, arkada namaz kılıyordu olabilir. Hı -hı. Nasıl davranması gerekir? Tahiyyatta mı? Hı -hı. Şimdi burada eğer cemaatte cemaatle namaz kılınıyorsa abdesti başladın daha sonradan bir şey gördün mesela. Üzerinde bir pislik veya necaset gördün. Sen oradan çıkarsın arkadan bir Müslüman imamlığa geçer. Onlar namazlarını bozmazlar ya. Yani. Devam ederler Abi bu şekilde. Yerden kaldığı yerden. <gülüyor> Eş Hah, bu, bu şey de aynı geçerli değil mi? Yani imam için. O anda abdesti bozuldu. Evet. Yani, e, İllene caissetti. Ses eşit oldu. He. Tamam. O anda da aynı şey geçerli değil mi? Yani tabii, sonra ayakta sonra oturuşları. Selam Sonda bir de olmaz fark etmiyor. Selam birinci verene selamı verene kadar. Anlaşıldı. birinci selam verdi ondan sonra affedersiniz olabilir. Adam yerlenmiştir. Bu namaz batıl olmaz. İadesi gerekmez. Çünkü Yağlasın birinci olur. He? Yanlış, yanlış kılmakta seyif secdesi o gelecek ilahi kibabda seyif secdesi nerede vaciptir nerede mustahattır tevfiyeti nerede? İmam mesela. imam imam seyif secdesi yapar ama sen cemaatten isen zaten imama tabi olduğun için seyif gerekmez sana imam yanlış zaman bir olur subhanallah diyerek müdahale olur başka Kardeşim. bu kadar hayrettin hocam hamdi döndüren kitabında şey yazıyor geçen İmam-ı bu hanifeye göre hanife mesevini göre hı hı. inşallah falık var sona bak bir şey de tek meselesi vardı ya hı hı. orada şey diyor İmam-ı bu hanife bunu kabul etmekle beraber Dinleyin. mekruf görmüştür diyor hı hı. kabul etmekle beraber bunları hani sen demiştin ya mekruf görmüştür bir ibare gördüm de ama sana bir şeye ben anlamadım abi yani geçen hafta şey demiştin ya tekbir alınırken mesela Allahu Ekber. Evet. Yani normalde üç mezhebe göre Allahu Ekber demesi gerekiyor. Hanefi'ye göre ha, ha, ha, yani, ha, ha. iftitaht tekbirinde, bütün zikirlerle ha. olur. Ha. Diyor ama e, Hamd'ı döndüren ve Hayrettin Karaman'ın ortak yazdığı bir kitapta. da tevafuk orada okuyorum. Bir şey yapıyince bir bakıyordum Hanefi mezhebine göre. Orada Hanefilerin bunun mekruh gördüğünü ama kabul ha. ettiklerini. Ha, zaten öyle demişti. De. Mekruh bir ek not olmuş. Ama caizdir yani, namaz bunlar onlara göre yerine gelir ama cumhur'a göre namaz yerine bu şekilde gelmesin. yerine gelmez. Anladım. Ki açık nasıl yani? bu Cemi soracağım, şimdi mesela öğlen ve ikindi, ikindiyle öğleni akşamla yatsıyı mesela yapıyorsun ya. İkindiyle akşam olmaz, şey, akşamla akşam. yatsıyı yapayım. Heh. Şimdi öğleni kıldık mesela, ikindiye böyle biraz öğleni kıldıktan sonra geçtik. Ama bir işimiz var, yer yok mesela, ikindi cem edebiliyor muyuz direkt niyetlerini? He, sen öyle yıkıldın, Cem gibi niyetin yoktu. yoktu, daha yani sonra yani. işin çıktı, evet. işe gideceksin veya uzağa bir yere gideceksin. Cem gerekiyor, zarurettan dolayı yapabilirsin. Ama tabii peygamberin uygulamasına muhalif Aleyh aleyhissalatü vesselam. Yani Peygamber Cem'i nasıl yapmış? Arda arda. Evet, Aralık vermemiş yani. Burada var, kerahat yani olabilir yani. Ama vakit içinde Cem için bir beis yok burada yani. Bunu delil falan mı? nehyeden delil olması lazım her zaman şeriatta nehyeden delil gerekir. Ben de bilmediğim için zaten öyle söylüyorum. sünnet ya. Evet. Peki, öncesinde de sünnet Cem yaparken zaten sünnet kılınmaz sünnetteki tar. Ama. Ha şey diyor. Öğlen bitti yani. Ya orada dedik ya zaten bu böyle bir uygulama yok sünnette. başka olarak yani ya. Evet. evet. Sen ikindiye erken aldın <gülüyor> <Öğleni gülüyor> kılabilir miyim? Öğleni? <gülüyor> tamam. Sonra farzı, sonra kılacağım. Kılabilirsin de dediğim gibi sünnete muhalif olur bu yaptığın hareket. Öğle mesne kılmamış mı? İlk kılmamış. Öğlen sonraki iki sünneti. Önemli de bunlar muhimken olan veya cem gerekmedi zaman cem. Cem babı gelecek inşallah. Bence orada kalsın. Teferruatı, tafsilatı orada gelecek. Orada inşallah evdirelim onu. Tamam. <gülüyor>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 وحل الأقطة من geçen hafta dersin sonunda bir şey söylemiştim hepimiz beşeriz bir hata yapmıştım o hatayı düzeltiyorum kayıt olduğu için dedik ki selam verirken es selamü aleyküm ve rahmetullah deyip üzerine arttırmak fidattır dedik hata ettik sadece Sağda ziyade var. Solda yapılan bidat olur. Yani sola selam verirken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü şeklinde bir uygulama sünnette yok. Ama hadislerde ne vardı? Allah razı olsun. Akhı bizi okumuştu değil mi hadise? Sağ selam verdin. Nebisi Aleyküm ne demişti? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü demişti. Sonra Esselamu Aleyküm ve rahmetullah deyip namazdan çıkmıştı. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra inşallah Vacibatü Salih Yani namazın vacipleri. Namazda neler vaciptir? Bunlara başlayacağız inşallah. El vacibat, vacibler مَا يَجِبُوا فِيَلَهُ اَوْ قَوْلُهُ فصالح. Namazda yapılması gereken fiil ve sözlerdir. وَيَسْكُتُ بِالسَّحْوِ Sehir secdesi ne olur? Gerekir. Eğer adam mesela bunu şey yaptıysa tabi unutarak, farkında olmadan hatayla yaptıysa ruhu sucudu السَّحِوِ o kişi ne yapılır? Seyif secdesine zorlanır. Seyif secdesi yapması gerekiyor. Ve men amden batalat salatam. Kim bunu yaparsa bilerek kasıtlı. Yani namazın vacibi olan şeylerden herhangi birini kasıtlı olarak terk ederse namazı ne olur? Batıl olur. İze kâne amilen yûcebehu. Yani onun vacipliğini bilirse tabii ki. Mesela şimdi bazısı buna vaciptir demiş, bazısı müstehaptır demiş. Bir adam biliyor ki onun yanında ne sabit şu hareket, şu fiil, şu söz namazda vaciptir. Ama kalkıyor ne yapıyor? O fiili terk ediyor bilerek. O zaman ne olur namaz batıl olur. Wa hada'l mustalah inda'l hanafiyye ve'l Hanefilerin ve Hanbelilerin yanında bu mesele böyle. İlla en'l hanafiyye la yeravun tarikul vacib mutamiden tuttul's sala. Hanefiler bir kişinin namazın vaciplerinden bir tanesini kasıtlı terk eder ise o kişinin namazının batıl olmayacağını söylemişler. Ama bu hatalı bir görüş. Yani demişler ki günahkar olur. Halbuki cumhur böyle düşünmüyor. Muteammiden yani adam bilerek yapıyorsa burada ne olur namaz? Batıl olur. وَأَمَّا الْمَالِك۪يَّ وَالشَّافِعِيَّ فَلَيْسَ عِلَّهُمْ اِلَّا اَرْكَانُ وَالسُنَرْ مِنْ حَيْسُ الْجُمَرْ Onlarsa işte diğer görüşe gitmişler. Hani dedik ya namazın vacibi ne olursa kasıtsız terk edilirse sehir secdesiyle tedarik edilir. Namaz sahihtir. Ama öbür türlü eğer şey olmazsa bilerek bu terk edilmiş ise namaz caiz olmaz. Peki nedir namazın vacipleri? Birincisi dual istifte, Açılış duası. Yani ne demek? Namaza başladıktan sonra yapılan ilk dua. Şimdi hadiste diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekbir aldıktan sonra susardı bir müddet. Sonra Fatiha okurdu. Bittikten sonra bir müddet daha susardı. Sonra Zammı Sura okur. Bittikten sonra bir müddet susar, tekbir alır, rukuya giderdi diyor. Yani bu birinci sukutu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın neydi? İşte dua istifteh. Açılış duasıydı. Bu nedir? Racih olan görüşe göre tercih edilen görüşe göre vaciptir. İster farz namaz olsun, ister nafile olsun, ne yapmaz, fark etmez. Hepsi hepsinde hüküm aynıdır. Fatiha'dan önce okunur. Açılış duası. Levkulin Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadis hadisine geldiği gibi "İnnehu la tetimmus salatu yahl hatta yatawaddah." Yani insanlardan biri abdest alıncaya kadar onun namazı tamam olmaz dedi. Arada işte Hadis uzun ben tek tek şey yapmıyorum. Sünme yukarı bir sonra tek bir alfaan peygamber salsam anlatıyor. Sünme yahmedullah azzawajal wa yusne alehi wa yakramataya saramin al kuran. Sonra Allah hamdet işte Allahı senaet. Ondan sonra Kur'an'dan sana kolay geleni yap diyor nebi salsam. Ve irafe aleler ki fakatte mesalat salat bunu yaparsan olur namaz tamamlanmış olur. Burada neresi deli diyor ya tek bir aldıktan sonra ne? Yap? Allah hamdet, Allah'a sena. Yani sena ne demek? Türkçesi övgü. Allah'a öv. Allah hamdet ki e, bu ancak bununla ne olur namazı tamam olur diyor. Fezahirü kavlu ve yuhmidu Allah'a ve cel ve yufnu aleyhi dediğimiz nokta Allah hamdet öv. Burası işte bu hadisin bu lafzı nedir? Ne işaret ediyor? Bunun va e, vacip olduğuna işaret ediyor. Evet. Peki bu vacip isna, istisnası var mı bu vacibin? Evet var. Yani istisna nedir? Genel hüküm belirtilir. Onun içinde istisna şu hallerde bu gerekmez denir. Mesela ölü eti genel mücmel olarak nedir? Haramdır. Ama balığı herkes ölü yer. Balık istisnadır çünkü bundan. Ne bir iki ölü helal kılınını diyor Aleyhisselam dese. Balık ve çekirge diyor. Öyle değil mi? Demek ki Genel olan hükümden ne istisna yapıldı? Balık ve çekirge. Aynı şekilde biz dedik ki Fatihadan önce tekbirden sonra açılış duası yapmak vaciptir. Ama iki yer bundan müstesnadır. Nere? Fi cenaze. Cenaze namazında böyledir. Ve inna hu la yusrafi dual istiftah.'' Yani ne bir sahanda burada açılış duası olarak bir şey meşru olmamış, gelmemiş bize. Li anne her memnuniyetin alat takviy Yani özel bir şey. Bu duadır zaten. Cenaze namazı tam olarak namaz olarak adli değil miyor? Duadır sonuçta. O Anfalha ibn Ubaidullah ibn Afqal, saliheu khalfe ibn Abbas ala cenaze ibn Abbasın arkasında cenaze namazı kıldım diyor. Fakara bi fatihat kitab, fatihayı okudu diyor. Kala li yalemu anha sunne, diyor bu sünnettir dedi ibn Abbas. Vafi rivayet. Başka bir rivayette fakara bi fatiat'il kitab ve suratın ve jahara hatta yesm'a yesm'ana bize işittirene kadar açıktan Fatiha ve sonrasında biraz Kur'an okudu diyor. Ama bu hadislerin hiçbirinde dual istifdahten bahsetmiyor. Yani bunu İbn Abbas yapmamış, yapmamış, okumamış. O yüzden bu nedir? İstisna bir durumdur. Burada açılış duası vacip değildir. Bir de ikinci bir nokta var. El-Mesbuku İzâ imamu fi Fî Geyri'l Kıyam Kıyamın dışında imama yetişen. Yani mesela İmam namaza başladı. Birinci rekatta başladı. ikinci rekata kalkmışlar. Biz ikinci rekatta geldik. Tekbir alıp Subhaneke deyip okumayız. Burada nedir? Vacip değildir demiş imamlar. Peki nedir? Yani bu açılış duasının sigası, şekli nasıldır? Bunun. Gatsahhe an Rasulullah sallallahu aleyhi صيغه birçok şekil gelmiş peygamber sallallahu yani bunların her birini yapmak nedir caizdir hanbeliler hangisini seçmişler ebu hureyre'den gelen hadis seçmişler kana resulullah sallallahu aleyhi ve nebi sallallahu namaza başladığında biraz susardı diyor kablen okumadan önce fakultu ya resulullah dedim ki ya resulallah bi ummi ve abi annem ve babam sana feda olsun Araite sükut araitu sukutaka beyne't tekbir ve'l Ben senin tekbirle kıraat arasında sustuğunu gördüm. Ne diyorsun orada? dedi ki şöyle diyorum diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumme ve beyne hataya kem ba'ad beyne'l meşriq Allah'ım benimle hatalarımın arasını doğuyla batının arasını açtığın gibi aç. İle ahir dua devam ediyor. Uzun Ben zikretmiyorum uzar der. Bu bir şeklidir. Bunların hepsi hadis kaynaklarında. hısn Müslim'de de bunları bulabilirsiniz. Orada mücmel hali var. Toplanmış hali var. Bu birinci şeklidir. İbni Ömer'den gelen hadis başka bir şekilde nasıl Allahu Akbar kebira velhamdülillahi kesira ve subhanellahi bukratavu asila ila akhir devam ediyor. Bu da ikinci şeklidir. Bunu yapmakta nedir? Caizdir aynı şekilde. Elinizdeki kitaplarda bu sigaların hepsi mevcuttur. Oradan ezberleyin Arapçalarını hepsini sırayla yapmakta hayır var. Özellikle bu hanberliğin tercih ettiği mana itibariyle de çok mesela güzel ve başlangıç olarak yapılacak dualardan, eftallerinden bir tanesi. Başka hanifi toplumun tercih ettiği ki diğer mezheplerden de tercih ettiler. Bu da sahiptir. Bunu yapmak da caizdir. Nedir? Sübhaneke Allahümme ve ve tebarek ve teala cettik ve la gayruk. Bu da üçüncü şeklidir bunun. Aynı şekilde Ali radıyallahu gelen bir e, hadis var. Ali radıyallahu anh'dan. O da Allahümme entel melik ve ilahe illa ente ente rabbi ve abduk. Sen benim Rabbinsin ben senin konum. İlahe Başka bir şekli daha mevcuttur. Yani bunların her birini yapmak caizdir. Beşinci bir şekli daha mevcut. Gene bu hadiste Ayşe radıyallahu anh'a'dan geliyor. Sonuçta bunlar duadır. Burada dua yapmak vacip olan ve Nebi sallallahu anh'ın gösterdiği şekilde her birini yapmak da caizdir Allah'ın izniyle. Dedi ki namazın vacipleri birincisi neydi? Tekbirden sonra okunan duanın vacip olmasıydı. İkinci vacip ise <gülüyor> el-istiaadatu qablel-kıra' Kıraattan önce, okumadan önce istiaada ney? Allah'a sığınmak. Kimden? Şeyden, Şeytandan. Ve hiye vacibetun bu racih görüş tabi. Alel-mercoh, mercuh olan, tercih edilen görüşe göre bu da vaciptir. لِقَوْلِهِ <gülüyor> تَعَالَى Seyde, <gülüyor> Kuran okuduğun zaman Allah'a sığın diyor. Mine şeytanın rajim, kovmuş olan şeytanın şerinden. Bu da nedir? Vücubiyeti gerektirir emir. Ne dedi Allah? Feste <gülüyor> emir geldi burada, değil mi? El emri yakıtları vucub, usul ve kaidesidir emir, vajipli gerektirir. Vafi al-âye, emre bil iste'ade inda irada el ve hakikat el-ıemr <gülüyor> diyor ki, ayetin zahirine göre bu emrin vacip olduğunu gösterir. Kim demiş bunun vacip olduğuna? Ata ve sevri ve evzai ve Davud. Davud deyince kim kastediliyor? Davud el-Zahiri. Ve ibni Hazm ve huve rivayetü anı Ahmet. Ahmet'ten gelen diğer bir rivayet. Ve kad rahebel cumhuru iler istihbabi ve mana'aha malik. Ee, bir kısım şey, e, cumhurun bir kısmı da neye gitmişler? Bunun müstehap olduğuna gitmişler. Yani bir adam Racim demezse... Bu adamın namazı batıl olmaz. Çünkü Cumhur'un yanında bu nedir dedik? Müstehaptır, vacip değil. O, Hatta İmam Malik bundan men etmiş. A'nzübillahimineşşeytanirracim demekten. Yani o, o zaman ayeti nasıl anlamışlar? Yani namazın dışında Kur'an okuduğunda ne yap? Şeytanın şerrinden Allah'sın şeklinde anlamışlar. Orada şeytanın vesvesesi ve şeytanın ısırması diyor. Geliyor şimdi. Sıhhatul <gülüyor> istiadeh. Yani sığınmanın sigaları nasıl az önce beş çeşit ne vardı? Dua vardı öyle değil mi? Burada bir de istiazenin sünnette şekilleri var ile olmuş. Ney? Euzubillahi mineşşeytanirracim. Herkesin bildiği şey kovulmuş şeytan şerrinden Allah'a sığınırım. Euzubillahi <gülüyor> semial alim mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden semi ve alim olan Allah'a sığınırım diyorsun. Euzubillahi semial alim mineşşeytanirracim. Min hem ve nefhi ve nefsihi. Kovulmuş şeytanın şerrinden, onun çarpmasından, onun üflemesinden Allah'a sığınırım demek. Bu da nerede geçiyor kaynak verelim inşallah. Ee, Irva ul Galil demişti. De, bu kitap kimindi bilmiyorum unuttum. Ama fıkıh kitaplarından bir tanesinde hadisin sahi kaynaklarda olduğunu ben biliyorum ama yerini bilmediğim için şu anda hani bilmediğim şey konuşmak istemiyorum. Hadis sahi kaynaklı bir hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeytan çarpmasından Allah'a sığınmış. Kale İbn-i Kudame fil Mughni Mughni i̇bn Kudame el-Hambeli Şöyle söylüyor. Ve hadâ kullû vâsi'un Bunların hepsi geçerli. Fekafeyne isti'adâ Fahasûne Yani bu şekilde Allah'a sığınmak nedir? Güzel bir şeydir demiş. El-israru bile isti'adâ yani Allah'a sığınmakta ısrar etmek nedir peki? As-sufil istiaze ısraru biha. Buna ısrar etmek lazım devamlı bir şekilde. Ve innehu lam biha. bunu yani ısrar derken hani buna devam ama gizli bir şekilde devam. Peygamberin bunu açıktan söylediği görülmemiş. Yani namaza Allahu ekber dedik, başlangıç duasını yaptık. Au billahi mineşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim' deyip başlanmaz. Tam besmele ayettir bir görüşe göre onu okuyabilir bu görüşü alan bir müslüman Bismillahirrahmanirrahim ama auzu billahi mineşşeytanirracim cehri hiçbir şekilde açıktan peygamber salsam ne yapmamıştır okumamıştır. Ne de ondan sonra gelen raşid halifeleri böyle bir fiilde ne yapmamışlar bulunmamışlar. Hal isti'izü fi kullu raka her rekatta peki Allah'a sığınmak gerekir. mi Tam başladık. aldı billah şeytan recim ilk rekatı kıldık. Peki ikinciye kalktığımızda tekrar diyecek miyiz burada? Kalel <gülüyor> <gülüyor> eksarun. çoğunluğu dediler ki yüce uhu en fakat ilk rekatta bunu yapması yeterlidir dediler. Ve istahab Şafii'i'l İmam Şafii'nin yanında da müstehapmış. Yani şimdi müstehap dediği zaman güzel. Bunu yapabilir. Zaten onu şimdi açıklayacağız. Ve Abû Ca'bah ibn Sirin i̇bn biliyorsunuz tabinin büyüklerinden o hatta vaciptir demiş buna. A'l-u billahi Burada caiz olan az önce de söylediğimiz gibi bunu yapmak caizdir. Daha doğrusu. Ee, İmam Şafi'nin yanında da müstehaptır. Her rekatta eğer vesveseniz arttıysa ne yapabilirsiniz? A'l-u billahi minneşşeytanirracim diyebilirsiniz. Çok daha artarsa peygamberin gösterdiği gibi sol tarafına aleyhissalatü vesselamın üç kere tükürürsünüz inşallah çünkü biz geçen hafta da bunu biraz izah etmiştik. Namazla zikir caizdir. Yani şimdi mesela birazdan gelecek amin demek falan işte Kur'an'la peygamber diyor, "Aleyhisselam Kur'an'la konuşurmuş." Nasıl konuşurmuş? "Eleyse bi hakimin." dediğinde edermiş." Allah hakimler hakimidir mi? Bela tabii ki hakimler hakimidir diye cevap verilmiş peygamber sallallahu aleyhi ve namazını yapmıyor, batıl yapmıyor veya başka namazda ezan okunurken namazda ezan okunurken yok namazda meşgaliyet vardır ezan o zaman dinlemek vacip olmaz Avgadir radıyallahu anh dedik ya peygamber hastayken namazda imamlığa geçmişti peygamber onu imamlığa itince o zaman tesbih etmişti Allah'ı değil mi burada neyi gösteriyordu namazda zikir yapmanın caiz olduğunu bize gösteriyordu bu ikincisiydi. Üçüncüsü vaciplerden Ette'minu ba'del Fatiha Türk toplumunun mahrum olduğu mesele. Fatiha'dan sonra amin şeklindeki e, ifade. Türk toplumu maalesef bu meseleyi bilmiyor. Hadis nerede geçiyor? Bukhari ve Müslim ittifak etmiş. Ebu Hureyre'den geliyor. Biri size sorarsa bunu ezberleyin. Bukhari ve Müslim ittifak etmiş. Ebu Hureyre rivayet etmiş hadisi. Ne diyor? İzâ emmenel imâm fe emminuh. İmam Amin dediğinde siz de amin deyin. Fe innehu men vafeqa te'minehu bi te'minil melâike Çünkü kimin amin demesi, meleklerin amin demesiyle her şey denk gelirse, gufir alehu ma teqaddeme min zembihi. Günahlarından geçmiş olanların hepsi affolur diyor. Büyük bir ecir var. Türk toplumundan mahrum. Allah onlara hidayet versin. <gülüyor> İçeride sessiz var. Bu ben şimdi sünnetteki şeklini inşallah izah edeceğim. Allah Resulü... Bunun cehri yapılması sünnetteki şekli. Vakad <gülüyor> hamalel cumhuru hada'l emru ala'l Bunun müstehap olduğuna gitmişler. tabi vacip değil cumhurun yanında. Biz tercih ettiğimiz görüşgene vacip olduğu da bizim yanımızda. Adam müstehaptır derse onun namazı batıl olmaz. Cumhur bu görüşe gitmiş. İbn Hazm vacip olduğunu diyor. Yecibu ale'l ma'mum. imama tabi olanlara vaciptir diyor. Nerede söylemiş? El-Muhalla'da İbn-i Hazm'da bunu söylemiş. Demiş ki Kal amin yücheru biha ve yumeddu biha saltehu. Hem açıktan söyler hem de sesini uzatır demişler. Sahabeden nakiller var. Radiyallahu anhum ya onlar camide cemaatle namaz kılarken cami de diyor. Amin dedik zaman cami titrerdi. O kadar sesleri gür çıkıyormuş yani. Evet, sahih ki en te'min vacip on alel imam sahih olan görüş tercih edilen görüş imama ve cemaate amin demenin vacip olmasıdır mutlakan. Cehran fil cehriye ve sirran fil sirriye. Ha imam bunu gizlide mesela kendisi Fatiha okuyor. Orada herkes gizlide bunu yapacak. Cehri açıktan okuduğunda da herkes açıktan okumak herkesin üzerine gene ne oluyor? Vacip oluyor ne oldu? Bu üçüncüsüydü. Dördüncü, beşinci ve altıncıyı beraber zikredeceğiz. Et tekbiratul intikal. İntikal tekbirleri. Yani intikal derken kıyamdan rukuya giderken, rukudan kalkarken, secdeye giderken hep ne yapıyoruz? Tekbir, Tekbir. Tekbir getiriyoruz. Ve kavl semi Allah'u limel hamide. Değil mi? Allah kendisine hamd eden kulunu işitti. Kavli. Ve kavlunu rabbena lekel hamd. Sözü. Bunlar da nedir namazın? vaajiplerindenir. Lütfü Ali Salatu ve Selam. Ve eğer İmam tekbir getirdiğinde kabiri tekbir getirdi. Ve eğer diyor, er İmam şöyle derse Sesimi Allahu Leman Hamide, diyor. Allahumma Rabbana la kalhamd. Şimdi Cemaat Türkiye'de imamla beraber Sesimi Allahu Leman Hamide diyor. Müslümanlar da bu hataya düşüyor. Böyle değil. İmam Semi Allah'u lümen Kafasını rükudan kaldırır. Cemaat Rabbana ve lekal hamd derler. Ya da başka rivayete göre Allah'ıma Rabbana ve lekal hamd. Sessiz şey. Yok. Sessiz de anlatabilirim inşallah dediğimi. Kardeşler Semi Allah'u lümen Rabbana ve lekal hamd diyorlar. Ha. Beraber yapıyorlar. Bunu cemaat söylemez. İmam Semi Allah'u der Arkadaki cemaat Rabbana ve lekal hamd. Bunun devamında sünnette ne var? Elhamdülillah hamden kethiran tayyiben mübarekan fih. Bu da başka bir. <gülüyor> Rabbena ve sonra ne diyor? Melekler bu ecri yazmak için birbirleriyle yarıştıklarını gördüm diyor Nebi Sallallahu Yani bunu söyleyen bir sahabenin o amelini yazmak için kaç bin melek ben şu an unuttum. Bilmiyorum kaç 30 Otuz diyor abi de. Vallahu alem. İnşallah öğrenir haftaya naklederiz melekler yarışmışlar bu sözün ecirini yazmak için. O kadar faziletli bir söz. Tek, başına bularken, Allah tek değil. Tek de söyleyeceksin. O, Biz cemaatle... Bilene, heh. Bu bilene, de, ben o, Tekrar o, ediyoruz. Tekrar ediyoruz ama gizli o. olarak yani. Gene bunun işte vacip olduğundan peygamber, peygamberin bu fiile sürekli devam etmesi de buna delalet ediyor değil mi? Hmm. Diyor ki mesela Abu gelen hadis, yani Rasulullah s.a.v. namazı durduğunda, kıyama kalkarken tekbir getirirdi. Fünme yüke bir ruhine rukuya gittiğinde tekrar ne yapardı? Tekbir getirdi. Fünme yakulüsemi Allahümen Hamide. Hineyar falı salbehu ruku. rukudan beline doğrulturken, ilâ ahir anlatıyor. Yani Peygamber hepsinde ne yapıyormuş? Tekbir getiriyormuş. O yüzden bizim de getirmemiz gerekir. Ne diyordu hadiste saluke meraytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılıyor gördüyseniz öyle namaz kılın hadisi neyi gerektirir peygamberin kıldığı şekilde namaz kılmanın mucubiyetini gerektirir. Evet. Şimdi bu Rabbin alekalhamd'da dedik ki birkaç siga var. Birincisi Rabbena ve lekel hamd Bu nerede geçiyor? Bukhari Müslüm. Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Gene Bukhari Tirmizi Nesai Ebu Davud rivayet etmiş. Rabbena lekel hamd Bukhari Müslüm. Allahümme Rabbena lekel hamd Bukhari Müslim. Bunların her birini yapmak caizdir, meşrudur. Ettesbihu fil ruku ve sucut Namazın diğer bir vacibi nedir? Rukuda ve secdede Allah'ı tesbih etmektir. Duralım inşallah. Da. Dedik ki rükuda ve secdede Allah'a tesbih etmek. Bu vav kavlü subhana Rükuda sünnette varid olduğu şekilde subhana rabbiyal azim demek ve subhana rabbiyal ala secdede Sünnette vardı olduğu gibi bunu söylemek. Ve bi icabihi fi salati bunun vacipliğine kim gitmiş? Kale Ahmet bin Hambel rivayi ve huve el ve İzhak ve Davud ve Bunlar bu görüşe gitmişler. Ve de Hukbe İbni Amir'den gelen hadis Lemme nezelet fesebbih bismi Rabbikel azim Rabbinin yüce ismini zikret ayetin nazil olduğunda Kale lana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu bize dedi ki İc'aluha fi ruku'ikum Bu emri rukunuzda kılın rukunuzda böyle yapın dedi Nebi sallallahu aleyhi Neymiş Subhane Rabbiyel Azim Sebbih isme Rabbike'l Ayeti nazil olduğunda da Kale ic'aluha fi sucudikum Bunun secdenizde kılın dedi Nebi sallallahu aleyhi Ebu Davud ve İbn-i ve Ahmed. Onlar çıkarmışlar hadis. Kalu ve hada'l amru liijabi amri'llahi <gülüyor> ve sallallahu Peygamberin ve Allah'ın emrinin birleşmesinden dolayı bu vaciptir demiş İmam Ahmed ve beraberindeki da İb İmam Davud ve İbn Hazm ve İshak bin Yalnız hadisin met yani şey senedi leyin. Yani sehil var, kolaylık var çok güçlü bir senet değil. Bu bahsettiğimiz hadis. Bu yüzden bunun sünnet olduğuna, müstehap olduğuna giden alimler de var. Ekserisi de bu şekilde düşünüyor. El hadisi fi senedî leyyin illâ ennehu muvâfekul li'âti ba'dahû feye'tîhî bi'hi. Şimdi bir hadis gelecek onunla alakalı. İbn-i Abbas annen Nebi Salasam kâl. Elâ ve inni ev sâcîden. Rukuda ve secdede ben Kur'an okumaktan nehyettim diyor. Buraya dikkat. rukuda ve secdede Kur'an okunmaz. Fe'ammer ruku fe'azimu fihi er-rabbi azza ve cel. Rükuda Rabbi yüceltin diyor. Ve amme sucud secdede ise fectahi fectehidu fi'd-duai. Burada duaya şey yapın, çalışın. ve Fe'kaminun en belakum umulur ki hani ne olur size burada icabet edilir. Niye secdede insanın Allah'a en yakın olduğu yerdir? Bu yerde de ne yapması gerekir kişinin? Ee, bol bol Allah'a dua etmesi gerekir. Gene Huzeyfe'den gelen hadiste salleytu ma'annabi sallam fe kana yaqul fi ruku'ihi peygamberle namaz kıldım ruku'da şöyle diyordu Subhan rabbiyal azim. secdesinde de Subhan rabbiyal ala diyordu diyor Huzaife radıyallahu anhu. Ve gaddaha cemhur şu görüşe gitmiş ila enne tesbih fi ruku' ve sucud sünne. Cumhurun görüşü bunun sünnet olduğudur, vacip olduğu değildir. Vallahu alem. Son vacip namazla alakalı zikredeceğimiz son iki vacip ette teşehudul avsat ve Orta teşeht var ya dörtte kattık namazlarda. Birinci oturuş. Birinci oturuş ve orada belli bir müddet oturma. Bu vaciplerinden saymış bazı alimler bunu. Diyor ki hadiste rıfeayden gelen feyda celastefi vasatis salat namazın ortasında oturduğunda fetmain yani mutmain ol biraz bekle vefteriş. <gülüyor> ne yap? Yay. Takzeke. <gülüyor> şu baldırını yay diyor. El yusra sınme teşehhud. Sağ. Şimdi teşehhud Nebi Salasının sünnetinde üç şekilde gelmiş. Nasıl gelmiş? Biri, çıksana şöyle. Birincisi oturuyor. Şu sol bacağını geçir sağ bacağının altından. Bu şekilde. Birinci şekli sünnette varit olan. Bu cumhurun yanında müstehaptır. Cumhur derken malikiler ve hanifilerin yanında. Neymiş? Müstehap. Her, hem ikinci oturuşta hem birinci oturuşta müstehaptır. Aynı şekilde İmam Şafii ile İmam Ahmet'in yanında bu ise vaciptir. İkisinde de. Bir Orta şeyde değil. İkinci teşehütte de vaciptir. Şimdi diyor ki Humeyt'ten geliyor Hadis Bukhari'de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem son oturuşta ne yapardı? Ayağını böyle yayardı. Şu gösterdiğimiz şekilde. Değil mi? <gülüyor> Bu humetten gelen hadis ne diyor? Son oturuşta. Birincisinde değil. O yüzden şafiler sabah namazının iki rekat kılıyorlar ya. Herkes iki rekat kılıyor. O sabah namazının iki rekatında dahi ne yaparlar? Bacaklarını o diğer bacağın altından çıkartırlar. Halbuki hanbeliler onları reddiye vermişler bu meselede. Demişler ki hadis son teşehütten bahsediyor. O yüzden üç ve dört rekatlık namazlarda sol ayak sağ ayağın altından dışarı çıkartılır demişler. Raci olan görüşten hanbelilerin Doğru olan yok. Yani. iki rekat da müstehaptır yapmak. Ama ikincisinde anladın. şafiler ve hanbelilere göre vaciptir. Yani terkinde seyhif seyzesi gerekir yanında vacip olan adam Her hepsinde böyledir yani. Hanifilere göre müstehaptır. Hanifilerde kadınlar yapıyor Türkiye'de. Bu kadınlara kas bir amel değil. Artık nereden çıkardıysalar Allah ısla etsin. Erkeklere de müstehaptır. Kadınlara da müstehaptır bu. Şimdi bu birinci teşehüd şey midir? Vacip midir? Sünnet midir? Bu da racih olan görüş aslında diğerlerinin görüşüdür. Aslında sünnettir. Neden? Nebi Salahüselem'in sahih hadiste ne varit olmuş? Nebi Salahüselem birinci oturuşu ne yapmış? Unutmuş, terk etmiş ama ne yapmamıştır? Buna seyip yapmamıştır. Sehif secdesi ise nerede yapılıyor? vaciblerde. Vacibin terkinde yapılıyor. Eğer vacip olmuş olsaydı peygamber ne yapardı? Seyif secdesi yapardı demiş. Ekserinin görüşü de budur zaten bu meselede. Bu görüşe gitmişler. Vallahu alem Allah en iyisini bilendir. Konu uzun. Namazın sünnetleri ama yarım saat oldu. Baş bir 15 dakika daha devam edelim mi? Haftaya buradan devam edelim? Haftaya buradan devam edelim. Çünkü mesele bölünmesini istiyorum. Ben hani bütün bütün ele alalım. Parça parça değil. Haftaya inşallah namazın sünnetleri. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah verirsen sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa nefsinden ve şeytandandır. Ve ahir davana en elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke ve bemlik. Eşhadu en la ilahe illa ente. Estağfuruka ve atubiyle. Sí